Radyo Ağustos. Radyo Ağustos'tan 23. kez Paralüs, günaydın. Bugün 20 Nisan Cumartesi, ben Karim Karakaşlı. Ben de Pakrı Düştüken. Bir kez daha karşınızdayız. Ee, bir klasik değişmedi, ee, bahar geldi ee, ama hala yağmurlu Cumartesileri devam ediyoruz. Halen Nisan'dayız. Vallahi öyle. E, bu hafta özel bir sayı yaptık e, 24 Nisan'ın e, ruhuna uygun olmasını e, arzu ederek e, hem e, içeriği geniş tutmaya hem de bir miktar e, özel saklanılası e, bir e, dosyalarla açıkçası e, karşınızda olmak istedik e, ayrıntılarını manşetle beraber e, tüm Programa yaydığımız haliyle konuşacağız. Ama ondan önce Pakrat abi arzu edersen bir miktar e, 24 Nisan özeli için yaptığımızlarımızdan e, bağımsız. Diğer haberlerle başlayalım. Olur tabii de şu söylediğin e, bana şunu anımsattı. Saklanması bir sayı yaptık, yapmaya çalıştık dedin ya. E, gazetemizi saklayan çok insan var. Zannettiğimden çok. Bütün sayılarıyla. Yani bir sürü evde bir... Çöp ev değilse de bir çöp köşe, çöp oda yaratmış durumdayız. Yok onu ben de biliyorum. Rahmetli Yengem'den de bilirim mesela. o e, ikinci sayfalardaki bölümler kesilirdi bir vakit, bir zamanlar olduğu gibi. E, şimdi de böyle içinden çekilip de e, uzunluğa yayılabilecek. Yani e, bir hafta sonunda e, tüketilmeyecek en azından. E, durup tekrar tekrar bakılası. Bir şey olduysa eğer o da zaten 24 Nisan'ın en çok ruhuna uygun olandır. Tekrar tekrar bakıp hatırlamak, zamana yayarak biraz sindirerek paylaşmak için umarız başarmışızdır. Umarız. Senin söylediğin yoldan gidecek olursak yani başlığımızın dışındaki haberlere bir değinmekten bahsedeceksek. Yargıtay Sus diyor başlığımızı görüyoruz değil mi? Evet ee, bu özellikle Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin Hrant Dink cinayeti davası kararına ilişkin temyiz incelemesiyle ilişkin e, temyiz incelemesi başladı 17 Nisan günü de ilk duruşma yapıldı. E, Dink ailesi avukatlarının katılması talebi reddedildi ve mahkeme duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi. Dolayısıyla e, bu süreç e, bir hayli kapalı kapılar arkasında geçecek. E, ya da katılmayı reddetmekten var da sanırım söz almayı reddetti özellikle. ifadede bulunmayı reddetti değil mi? E, i̇çeriğinde haberin içeriğinde öyle bir detay dikkatimi çekmişti. E, yani katılmak için başvuruda e, bulunuyorlar. E, ama e, avukatların yargıtayda kendini ifade etme, evet, yani, ifade etme imkanı kalmadı. kalmadı. Dolayısıyla da Dink ailesi avukatları Cumhuriyet Başsavcılığı'na tarafından hazırlanan son tebliğname ilişkin beyanlarını ıı, mahkemeye sunarak kararın bozulmasını istediler. Bir hayli tartışılması gereken kamuoyunun ortaklaşmasına ihtiyaç olan bir vicdan davası sonuçta bu. Ee, önemli olan da zaten o ıı, çerçeve içinde konuşulması ki bir yeri gerçek anlamda bir yere varacaksa olması gereken herhalde bu. Artık top topyekun zaten bütün bir Türkiye'nin yargı sistemi mercek altına alınıyor. Adalet dağıtamayan bir yargıdan bahsediyoruz. Yani yasalara uygun karar verdiğini söyleyen hakimler ama kimseyi tatmin etmeyen kararlar 6 yıldır zaten bu filmi izliyoruz. Şimdi yargıta yaşamasında da daha başlangıcında gene benzer bir filmle karşı karşıyayız. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar başlıklı 309. maddeyle e, bu suçun bu kapsamda değerlendirilmesi Dink ailesi avukatlarının e, bir talebi. E, ayrıca Rand Dink'in öldürülmesinin tek nedeni başka din ve milliyetten olması değildir e, diyerek e, daha geniş e, bir Algının önemine dikkat çekiyorlar. Trabzon'daki yargılamanın 14. Ağır Ceza Mahkemesi dosyası ile birleştirilmemesi kararının hukuka aykırı olduğu, bozma nedeni olduğu ifade ediliyor. Çok daha organize, sistematize düzenin ortaya çıkması açısından. Ama özellikle de gözlerden uzak tutulmaya çalışılan da o zaten, o organize düzen. Evet, ee, bir diğer haberimize geçelim. Ee, i̇kinci sayfamız e, Azerbaycan'daki e, e, muhalif halk hareketi, e, Nida'nın... E, ...yaptığı son e, çabalarla e, ilgiliydi. Fatih Gökhan Diler 10 Mart 2013'te e, Bakü'nün merkezinde ordudaki meçhul asker e, ölümlerinin protestosuyla başlayan... ...ve giderek e, Azeri muhaliflerin bulunduğu e, Türkiye dahil her yerde e, bir halk hareketini oluşacak şekilde e, genişleyen... nida Hareketi'nin e, basın ilişkileri sorumlularıyla bir araya geldi... Soğrul İsaoğlu e, ve Ayşen e, Cavarova e, özellikle tabii Türkiye'de e, Azerbaycan'ın e, devlet olarak ağırlığı bir hali e, siyasette baskın olduğu için e, bu cenahtan e, onların karşılaştıkları zorlukları engellemeleri ama yine de genişleyen muhalif hareketi dinlemek e, bir hayli öğretici. Bizim için çok anlamlı bir alan bu çünkü e, ilginç bir şekilde de hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da hem de Ermenistan'da aynı sorunun bir kanayan yara olduğuna tanık oluyoruz. Ermenistan'da da kışlalarda şaibeli ölümler var. Hani bizdeki eğitim zayiatı gibi ifade edilebilecek şeyler. Türkiye'de müthiş intihar oranları var. Çok büyük sayıda asker binlerce ifade edilecek çatışmalarda ölenlerden çok daha fazla asker intihar ettiği gerekçesiyle evlerine sandıklar içerisinde gönderiliyor. Aynı resim belli ki hem Azerbaycan'da hem de Ermenistan'da da yaşanıyor. Azerbaycan ve Ermenistan ordu deneyiminin çok yeni olduğu bu anlamda hiyerarşilerini henüz yeterince netleştirememiş ülkeler, 20 yıllık ordulara sahipler Ee, ama bu kanayan yaranın böyle bir platforma dönüşmesi anlamlı bir şey tabii ee, Türkiye'de Azerbaycan'da ve Ermenistan'da bundan gönüllü yananların yan yana gelebilmesi çok anlamlı bir şey olacak henüz bu yok ama başka bir yan yana geliş var. Ona da galiba değineceksin evet, değil mi? E, annelerin yan annelerin yana gelişi. Annelerin yan yana gelişi ki e, o da az bu hikaye değil. E, Dağlık Karabağ bölgesinde hayatını kaybeden askerlerin anneleriyle eşlerinden oluşan Ermenistanlı ve Azerbaycanlı karma bir topluluk. E, Bosna-Arişlikli savaş mağduru kadınlarıyla buluştu. E, Lilit Gasparyan arkadaşımız da Ermenistan'da e, bu buluşmaya katılan e, Ermenistanlı aileler, annelerle yan yana geldi. E, onların neler hissettiğini e, bizle paylaştı. E, Askencicik e, yaşta hayatını kaybeden askerlerin e, hikayeleri, savaşın nasıl da aslında anneleri de, oğulları da ve herkesi de eşleri, Azeri'lerinde e, e, eşleri çünkü. E, Azerbaycanlı kadınların gördük. evet eşleri. Yani iş yasa geldiğinde, iş, iş kayba geldiğinde e, Azerisi Ermenisi kalmıyor. E, ve e, bütün bu süreçlerin sonunda canı yananlar e, en çok barış için birbirine el uzatanlar haline geliyorlar. Çünkü boş sözlerle e, kaybedilecek vakit yok. Neyin kaybedildiğini ve daha nelerin tehlikede olduğunu bilebildikleri için e, birbirlerine, birbirlerinin acısı üzerinden en azından o kadar düşmanlık... ...halinde karşı karşıya konuldukları halde... Ee... ...ki o düşmanlık halinde ön yargılarla e, konumlanmak... ...Bosna'da da sanırım sürmüş yani belli bir mesafeyi aşamamışlar... ...ya da çok nadir anlarda aşabilmişler... ...bu da birebir hikayelerini paylaştıkları anlar olmuş... ...yani e, Azir annelerden birisi demiş ki... E, ...kızım 20 yaşında hayatında hiç baba diyemedi... Çünkü Azeri kadının kocasıdır ölen evet. 20 yıl önce. Anne de demiş ki Ermenistanlı anne benim oğlum da 19 yaşındaydı öldüğünde bir daha hiç anne diyemeyecek. Ben onun ağzından hiç anne sözcüğünü duymayacağım. Bunun üzerine Azeri kadın ağlamaya başlamış. Yani ancak... Hikayeleri ortaya koyduklarında yoksa proje başta başına onları yakınlaştıramamış. Zaten hiçbir projenin aslında değil mi Bakrat abi öyle bir hükmü yok. Proje dediğin nedir e, soğuk e, dosya konularıdır. Birilerinin işte maddelediği meselelerdir. Ama iş insan hikayesine geldiğinde gelince, onlar e, hasbihal hale geldiğinde paylaşabildiğinde bir şeye dönüyor. Onu başarabilmişlerse zaten e, bir parça umut var demektir. Bir e, toplum haberimizle devam edeceğiz. E, birkaç haftadır e, programı takip edenler bilirler. E, Ermeni e, vakıflarının seçimleriyle ilgili e, evet, ortaya çıkan... kilitlenmiş evet, gibi. Evet, bir vakit e, taslak metin nihayet e, ortak metin halini aldı. Ve bir dönem yılan hikayesine dönüşmüş bu vakıf seçimleri yönetmeliği tasla e, bir... ...cisimleşti diyelim, kanlı canlı bir hale e, büründü. E, Varta Estukyan arkadaşımız da bu süreçte e, çalışmaları yürüten, e, toplumun iradesini metne yansıtmaya çalışan... ...düşünce platformundan e, Anna Turay ve Şake Yalçın'la görüştü. E, metnin ayrıntıları, seçimlerin nasıl yapılacağı, neye göre e, belirleneceği... E, ...kafalardaki sorular bir miktar daha e, ortadan kalkmış oldu bu düşünce platformu benim çok yakından tanıdığım arkadaşlardan oluşan bir girişim ve gerçekten de şu platform kavramının somutta nedere hizmet edebileceğini Ermeni toplumu içerisinde göstermesi anlamında çok önemli bir örnek çünkü Ermeniler en azından düzen içerisinde her şeyin kurumluluğunu kriter alırlardı eğer işte Bir dernek değilse, bir tüzel kişiliği yoksa, bir resmiyeti yoksa ciddiye alınmazdı bu tür girişimler. Düşünce platformu e, varlığıyla ve faaliyetleriyle bunu dayatabilen ilginç bir örnek oldu. E, bu seçim yönetmeliği konusundaki çalışması da özellikle toplumun sesini yansıtabilmesi açısından düzenlediği toplantılarla senklere gidip insanlarla toplantılar düzenlemesi her bir toplantıda 50-60 kişiyi de temas etmesi çok anlamlı bir netice yarattı. En azından şimdi kimse artık toplumun ne istediğini bilmiyoruz demi bahanesini arkasına alacak. Dolayısıyla öteden beri de il genelinde seçim yapan 5 vakfın dışında dileyen her vakfa bölge kotası kullanma. Yani adaylarını salt çoğunluğunu kendi bölgesinden seçilmesi E, ...talep hakkı doğdu... ...uzlaşıldı... E, ...bütün bu asgari müştereklerde... ...ve dileriz e, bu yönetmelikle... E, ...bugüne kadar süre gelmiş olan... ...zaaflardan, e, her nevi... E, e, ...düzensizliklerden... ...yozlaşmalara mahal veren... ...eksikliklerden kurtuluruz... E, ...daha... Benim halen tereddütüm var, şu anlamda var... ...çünkü bazı öyle... Il, e, ...seçim bölgeleri var ki... E, Bütün bir seçim bölgesi bir aileden ibaret. Bütün, ve eğer e, burada dayatsak ki işte çoğunluk buradan olacak dersek yedi kişilik bir yönetimin e, zaten böyle yerlerde çoğu zaman isimler sembolik anlam taşıyor. Genellikle bir iki kişi çalışıyor. Bazen bir kişi çalışıyor hatta. E, orada bile eğer bir baskı kurup da çoğunlukla buradan olacak dersek düzeni fazla değiştirememe riski var gibi geliyor bana. Ee, yine de bir ortak seçim Komisyonunun kurulunun kurulmasından tutun da hani e, alanın genişlemesine kadar e, eldekine kesinlikle. kıyasla eldekinin eldekine kötülüğü. Kesinlikle tabii, tabii kesinlikle bir açılımı. Gerisini bu, de bir, bir miktar ilerlemek. herhalde uygulamayla göreceğiz. Kesinlikle. Bir e, ilk şarkımızla e, ufak bir ara verelim ondan sonra da e, manşetimiz ve e, bu özel sayının içeriğiyle devam edelim. Müziklerimizi altı hazırlıyor. Belli ki notlarımıza göre evet, hazırlamış. Evet ve notların da çok ayrıntılarıyla e, ifade edilmesini önemsiyor. Cesaretin varsa ilk şarkıyı sen notlara Anos göre... <gülüyor> evet edeyim memnuniyetle. E, i̇lk şarkımızı Levan bon Katırcian'dan duyacağız. Levan bon Katırcian e, özellikle 70'li yıllarda çok sesini duyduğumuz bir sanatçıydı. Beyrutlu bir sanatçıydı. Evet. Hatta altının notlarını okuyayım. Evet. Levon Katirciyan, Ivanush Mayrik, Lübnan'da 1970'li yılların başında ünlenen, ardından diasporanın diğer merkezlerinde de tanınan katırcıyan, hem repertuar hem de solistlik tavrı açısından aşıu geleneğini diaspora koşullarında yeniden canlandıran isimlerden biri olarak nitelendiriliyor. Sayısız albümü var, halen konserler veriyor. Dolayısıyla Levon Katirciyan'dan Ivanush Mayrik. <gülüyor> Sadarine gansen yevru arten Sadarine Ho volero anch'in me C'ha tutto gasem, A serzolini, an unser kunai laga doha berdi. Sangamai dik ha ujum an pocha Ambol <mu> hey kásharít, ez nem de kitmadok, manushmány. Komajra gantán, harc a születés hatolik, gátirtán a Radyo Ağustos'ta devam ediyoruz. Bu hafta Barış'ın Eksi Kalkası manşetiyle çıktık. Ve bir tarihi geleceği de uyaracak şekilde geleceğimizin daha gerçekten tertemiz barışa vesile olması için teminat ve uyarı niteliğinde şöyle bir çentikle akıllara kalplere kazımayı istedik. Geleceği sağlıklı inşa edebilmenin e, altyapısı olarak da yaşadığımız günü ve dünü doğru algılama gibi de değerlendirebiliriz bunu. Evet, çünkü artık 24 Nisan haftasına girdik. bütün Ermeni dünyasının gündeminde e, konu bu. Doğal olarak Türkiye'nin gündeminde de bu. E, Türkiye'de ilginç bir şekilde 24 Nisan anmaları... Yani kitleselleşmiyorsa da şehirler bazında yaygınlık kazanıyor. Artık her şehirden burada da anma yapacağız gibi e, duyumlar alınıyor. En son aldığım duyum Adana'dandı. Ee, düne kadar Adana'da böyle bir şey yapılacağından haberimiz yoktu. Şimdi Adana'da bu kervana katıldı. Biz gazetede onu yazamadık gazeteye çıktıktan sonra haberdar olduk Adana girişiminden. Önümüzdeki hafta olanları yazacağız belki de. Evet önümüzdeki evet. sayfa haftalarda da tabii e, ammaların içerikleri, yaygınlaştığı şehirler, her bir e, seferinde nerelerde neler yapıldığı üzerinden e, devam edecek bir süreç var. E, malum e, Barış için atılmış bir adım var, 30 yıllık bir adım. İç savaşın nihayetlendirilmesi için e, gayretler var ve e, onun içerisinde e, o siyaset imkanında e, Türkler ve Kürtler arasında e, atılacak olan barışta e, bu toprakların vatandaşı e, Ermenilerin de e, dahil olacağı bir e, sınav süreci var. 1915'i içine almayan gerçek anlamda bir e, barışın e, eksikli bir barış olduğu tezini anımsatmak istedik. Agos'un yapabileceği kendi durduğu yerden barışa dair uzatılacak elde sözünü söylemek ve katkısını bu şekilde sunmak olsa gerek. Umarız bu kritik o yüzyıl eşi bu bilinçle bu bilgiyle aşılır. Öbür türlüsü çünkü Bildik hikaye olur. Bildik hikaye olur. Bir de artık bu aşamada e, Türkiye'deki düşünce birikiminin geldiği bir noktalar var. O noktalardan geri düşmek olacaktır meseleyi sadece e, Türklerle Kürtlerin barışması gibi sunmak ya da bir e, İslam şemsiyesi altında bildik mesajı veya bildik mesajı vermek. Sanırım e, Türkiye'de hakikaten de 30 yıl içerisinde gelinen Nokta Bunu biraz daha aşmaya yönelik bugüne kadar görmezden gelinen e, bütün Türkiye halklarının artık içinde katkısının olacağı bir şey. Bu anlamda da ben akil insanlar heyetinden ümitler besliyorum. E, çünkü gerçekten de benzer yansımalar oluyor. Mesela e, Güneydoğu grubu Mardin'de e, ister istemez kaçınılmaz olarak ve doğal olarak ve doğru olarak Sürgenlerle de temas etmek zorunda kaldı. Ya da Yezdilerle ya da e, Kızılbaş Alevi toplumuyla da temaslar gerekecek. Ve çok sesli bir e, ortama doğru gittikçe e, barış süreci katılımcı bir özellik kazanacak diye ümit ediyoruz. Bütün bunlar içerisinde 1915'te bir kilit taşı gibi yerli yerinde duruyor. Onu düzeltmeden hiçbir şeyi düzeltemeyeceğiz. Kilit taşı yamuksa, e, sorunluysa sağlıklı bir barışta inşa edemeyeceğiz. Ee, bu açıdan bir hayli e, sıkıntı yaratan, e, 3T olarak adın, anılan ta, ta, e, tanıma, tazminat ve toprak talepleri ücüsünü bir miktar aralamak ve gerçek anlamda diasporada, Ermenistan'da, Ermeni dünyasının e, mihenk taşı olan yerlerde e, algılar, talepler, beklentiler nasıl oluşuyor, onu ilk elden e, temsilcilerinden e, aktarmayı Görev bildik Bu açıdan da e, Amerika'dan avukat ve e, Los Angeles Ermeni Avukatlar Birliği'nden e, Edwin Minasyan'dan, Ermenistan'dan siyaset bilimci Alexander İskenderian'dan, e, Diyaspora'da soykırım konusunda en talepkar kanat olan Taşnak Sütü'nün e, Süt e, partisinin Beyrut'taki yayın organı Aslak Aslakın Yayın Kenali Yönetmeni yayın Şahan Kandaharyan'dan e, sorularımıza Yanıt rica ettik. Sonuç itibariyle tanıma ve tazminat konularında yaklaşımlar, benzer, beklentiler bir zeminde buluşuyor. Toprak konusunda elbette çok net ayrımlar var. Toprak taleplerini gerçekçi bulmayanlar bir hayli çoğunlukta taşınak tutuyun dışında. Ve birinci elden bunların okunup paylaşılması herhalde çok ihtiyacımız olan diyalog sürecini bir hayli besleyecektir besleyecektir bir şarkı arası evet, tekrar sonra şerelimizi... tekrar devam edeceğiz bu konuya Ayşe Tütüncü'den gelecek piyanist Ayşe Tütüncü geçen yıl Aravodun Temin Sabaha Karşı adlı Ermeni halk şarkısını düzenlemiş ve 42 müzisyenle 15 kurbanları anısına çalmıştı Kayıt Çıplak Ayaklar Stüdyosu'nda yapıldı. Ümit Kıvanç'ın yönetmenliğinde hazırlanan da yaklaşık 9 dakikalık video. 24 Nisan'da dolaşıma sokulmuştu. Ee, Ayşe Tütüncü'den Abrelyan Antrevotor mu? Yağmurlu bir Nisan günü geliyor. Evet Ümit Kıvanç'ın yaptığı video değil mi? Ee, tüm kayıplarımıza diyelim. Evet. Radyo Agos ee, Geçtiğimiz Perşembe 32. İstanbul Film Festivali'nde ulusal yarışmaya seçilen e, bir film için salonları doldurduk. E, bir öğle matinesiydi. E, ona rağmen tıka basa doluydu e, salon. E, ve o salonda da bir yolculuğa çıktık. E, filmin adı Saroyan Land, Saroyan ülkesi. Yönetmeni Lucinda e, ilk filmi adı Saroyan olan çok bildik olduğu varsayılan bir yazar eşliğinde hepimizi aslında hiç bilinmedik kendi içimizde ruhumuzda bir yolculuğa davet etti herkes farklı yerlere gitti tabi ilk gösterim olduğu için birlikte konuşma şansımız oldu çok Salon açısından da özel bir gün yaşandı. O yüzden hazır kendisini alıp stüdyoya tıkmışken karşımda neden Saroyan diye başlamaktan da gıcık olduğunu bildiğim için salonda neler yaşadı onun üzerinden başlıyorum. Çünkü salonu herhalde birebir en yoğun yaşayan o gün ne bileyim bir şeyler tortusu dindikten sonra tekrar tekrar düşündüğünü varsayıyorum. Ben salonu çok düşündüm. O yüzden salondan başlayayım mısın? ...günaydın diyeyim o zaman... ...günaydın, hoş geldin Nusin... <gülüyor> ...hoş bulduk... ...ben aslında hala salonu çok fazla tarif edemiyorum... ...çünkü film bitince böyle... ...sanırım herkes bir durmak istedi... ...herkes bir düşünmek istedi... ...ama... ...ve herkes bir şeyler söylemek istedi aslında... ...genelde sorular sorulur... ...çok fazla soru da sorulmadı... Ama hani benim için en önemli siz zannedersem o 15 yaşındaki eee lise öğrencisi Aryan. Muktaryan <gülüyor> mı? O Tıvrebanklı Muktaryan <gülüyor> mı? Muktaryan. Eee <gülüyor> <gülüyor> şey vermeyelim ondan sonra büyük evet. o <gülüyor> sansasyon yaratırdı. <yana, gülüyor> <Skandana yol açmayalım. gülüyor> Bir Ermeni lisesi. Sonuç itibariyle onun temsili şeyi önemliydi değil mi? o arkadaşım. Evet, evet. Ee, ve kalkıp konuşması benim Hı. için çok önemliydi ve hani gayet böyle şey, gururla yanındaki arkadaşlarını ve ben buradayım dedi. Ee, bence en önemlisi oydu. Ee, o arkadaş Saroyan'ı üç yıldır yaklaşık Ermenice, İngilizce, Türkçe çeşitli dillerden okuduklarını şimdi de bir görmeye geldiklerini söyleyip hani beklentiyle gelmiş Fakrat <gülüyor> abi. Ondan sonra eee Aradığını da bulmuş, fazlasıyla bulmuş bir haldeydi. Ve Lüsen'in de dediği gibi çıkıp hani ben buradayım dedi. Onun üstüne de biz tabii sonradan çok düşündük. Ne şanslı yeni dönem veletleri. Biz Saroyan'ı okuyabilememiştik. Ne kadar geç tanışmıştık diye. Aslında Saroyan Türkçe'ye çevrilmişti erken yıllarda. 60'lı yıllarda falan Saroyan'ın kitapları Cem yayın evinden falan çıkmıştı. Varlıktan, ben, çıkmıştı. varlıktan Cem'den çıkmıştı. Ben onu anımsıyorum. Sarıyan, İstanbul'la da temas etmiş bir insan. Yani o seyahat öncesinde epey bir günler İstanbul'da geçirdiği bir zamanlar var. O zamanlarda en çok Bedros tanıklığıyla biliyoruz. Saroyan'ın çünkü Türkiye ziyaretini iki kaynaktan en çok duyduk. Birisi Fikret Otyam, birisi Bedros Ama bana çok ilginç gelen şöyle bir husus var. Ben hem Fikret Otyam'ın Sarıyan'la... Bitlis'e yaptığı yolculuğu okumuşumdur kendi kaleminden. Hem de Zobyan'ın kitabını okudum. Her iki kitapta da ya da her iki çalışmada da öbür isim yok gibidir. Yani Zobyan neredeyse hiç Fikret Otyam'dan bahsetmez. Sanki öyle birisi yokmuş gibi bu süreçte. Otyam da Zobyan'dan bahsetmez. Öyle birisi yokmuş gibi bu süreçte. Her ikisi de kendilerinin sarayana kılavuz olduklarını söylerler. Saroyan bu kadar e, sahip olunmak istenen bir, bir adam mısın? Buna mı bağlıyorsun? Neye bağlıyorsun? <gülüyor> e, Dostunu şimdi diyecek. Ki, Onlar kim? Onlar da mı tanışmışlar <gülüyor> benim saroyanımda? Niye? <gülüyor> Niye? <gülüyor> e, bence ikisinin de gördüğü bir saroyan var. Birazcık zaten hepimiz için öyle ya. Yani hepimiz okuyup hani evet bir, bir Ya yani hepimizin bir saroyanı var ve bir, bir şekilde e, o bizim işte amcamız. Kardeşimiz, yol arkadaşımız. E, bence durum birazcık o da olabilir mi diye soruyorum. Sen Saray'ı ilk e, kaç yaşında okudun? Yani ve nelerini okudun? 27 yaşlarımda okudum. 20'lerin başıydı. Ha, o hani, o tabii, 64 çok yani. <gülüyor> ya <gülüyor> ol, oldum diyor. Yaşlı olduğunu varsayıyor. Ee, ama şey tabii evet çok ilginç. Yani ben de mesela yani Bu, bu, ...bu filmle beraber daha derinlemesini araştırmaya başladığımda şeye inanamadım... ...gerçekten 60'lı yıllarda şu anda bile olduğundan çok daha bilinen ve popüler bir yazar Türkiye'de değil mi? Evet. Yani çünkü mesela Antep'e gidiyorlar, Antep'te bir kütüphanede kitabıyla karşılaşıyor... ...ve bu onun için çok mucizevi zevri bir an. Bir Doğru. de o dönemde sanırım başka bir akım daha var... Türkiye'ye gelen Amerikalı bir yazar biraz büyük ilgi görüyor. Yani resmi zevattan da ilgi görüyor. Hemen temas etmeseler bile e, haberleşmelerle şunla bununla işte Amerika'dan önemli bir adam geldi bilmem ne falan gibi. E, ona uygun da bir yaklaşım da var zannediyorum ki. Devlet katında, bürokratik katta, polis korumasında, şunda bunda belki görünmeyen bir korumadan bahsediyoruz ama bilinen. Çünkü Bilmiyorum. hakikaten e, Sarıyan Türkiye'ye geldiğinde... ...Amerika'da çok popüler bir yazar. Kesinlikle. Burada da zaten... ...çok şeyler oluyor. Yani gazetelerde... ...haberler çıkıyor. Bayağı röportajlar yapmak, da, yapmak isteyenler... ...oluyor falan. Seyledim. Ben bir tanıklık... ...nakletmek isterim. Annemi anımsayarak. Onun İstanbul'a... ...geldiği yıllarda ben henüz 11 yaşındayım. Saray sinemasında... ...bir... ...herhalde Ermeni toplumu içi bir etkinlik var. Ya bir anma ya bir konser. Saray sinemasında annem babam gitmişler o etkinliğe. Biz küçüklük ben ve kardeşim bizi götürmemişler. 11 yaşında çocuk. Saroyan da o günü oradaymış ve anons edilmiş. Sunucu demiş ki şu anda ünlü yazar William Saroyan aramızda. Saray sinemasının yan locaları vardır. Balkon gibi localar, onlar yan localar. Onlardan birinde Saroyan. Bütün salon Büyük bir şevkle alkışlamaya başlamış Saroyan. Saroyan, locada oturduğu yerden kalkmış, biraz alkışların dinmesini beklemiş. Çok coşkulu bir alkışmış, uzun sürmüş. Sonuçta milletten durmalarını rica etmiş ve iki sözcük söylemiş. Demiş ki Çemkider yes yesem. Yani bilmiyorum bu ben miyim bu tezevrat bana mı böyle bir tevazu göstermiş. Annem diyor ki sanki olafın üzerine o alkış katlandı birdenbire, yıkıldı o sar saray sineması. Yani böyle yaşanmışlıklar, böyle ufacık anekdotlar, anılar da basar o ilgili. Ben ben miyim sorusu zaten aslında bir şekliyle senin filmininde e, bir çıkış noktası olsa gerektir. O ben kimim, e, ben ben miyim e, ve... E, gölge halinde bize sunduğun saroyanın senin saroyanının e, öğreteceği çok şey var benim için başta en fazla ne kadar az bilindiği e, o bilinmeyeni bir miktar e, bizle paylaşsana insanın filmine dair konuşması zor ama e, izlenmeyenleri e, varsayarak e, bu filmden çıkan o saroyanı daha gölge olan bilinmez kalmış olan saroyanı senin saroyanını bir miktar Hmm. Bu zor bir soru çünkü evet sadece kendi sarayımı anlatabilirim ama yani izleyici çıktığında ne hissedecek çünkü ben onu hep şey olarak tarif ediyorum bu duygu ve herkesi kendi duygusuyla baş başa bırakmak istiyorum. Ee, ama o zaman yine ben de bir e, şöyle bir şey anlatayım ona dair benim sarayımı özetleyen bir durum bu zannedersem sarayanın adı Amerika'da bu filistler çok meşhur ya. Ee, William Sarayan'ın adı Firisler'de yokmuş Dolayısıyla siz eğer Sarayan'ı aramak isterseniz, ee, Aram Karaoğlayan Adı altında aramanız gerekiyormuş e, Aram'da Sarayan'ın en sevdiği isim zaten e, Kendi babasının adı Karaoğlayan'da zaten Ailesinin soyadı e, Benim Sarayan'ım Birazcık böyle Oldu mu? <gülüyor> Oldu özellikle de e, Aram derler adıma e, bir tek baba hikayesi değildir bizatihi Hiç Sarayan mi? hikayesidir aynı zamanda e, Babasının adı olmakla birlikte onunla özdeş bir şeydir Sarayan çok tuhaf bir insan bir dünyayı içinde taşımış bir adam Mesela gene bir Saroyan anekdotu anlatabilir miyim Karim vaktimiz var mı? Var var sen de kapanışını yaparız. <gülüyor> Sarıyan Ermenistan'a gidiyor. Ermenistan'da da gene işte e, bir yazarlar bir şu bu karşılıyorlar, konuk ediyorlar falan oraya götürüyorlar buraya götürüyorlar. Ve iki otomobillik üç otomobillik bir konvoyla bir yere gidecekler başka bir şehre. Köyden geçiyor yolları. Sarıyan otomobili durdurtuyor. Durun diyor. Burada bir dükkan gördüm oradan bir alışveriş yapacağım ben. Peki diyorlar, duruyor, Saroyan iniyor, giriyor dükkana bekle bekle, çıkmıyor, bekle bekle, çıkmıyor, merak ediyorlar. Yani bu dağ başında bu Amerikalı yazar, bu çeriçi dükkanı gibi köydeki dükkanda ne arar, ne bulur? Biraz sonra Saroyan büyük bir mutlulukla geliyor, aradığını bulmuştur. Aradığı, bizim bağcı bıçağı dediğimiz, manavların da çoğunlukla kullandığı böyle eğimli, bükümlü bir çakı vardır ya, hani çakı gibi açarsınız da. Bıçak kısmı da sap kısmı da meyildedir. Ondan almış. Amerikan altını üstüne getirdim bunu bulamadım diyor. Bu Fresno'daki bağımda kullanacağım bıçaktır. Bu bıçağa ihtiyacım var ama Amerika'da bu bıçak yok. Burada bulacağımı biliyordum. Biliyorum. Nihayet bulmuş. Yani e, şehirlerin ruhunu içine alan bir adam. Ya da işte Ankara'daki bit pazarını dolaşırken fare kapanı alıyor. Yani... Böyle ilginç arayışlar içerisinde de bir adam Başka bir dünyayı biliyor kendisi Kendisi Fresno'da doğsa da Anadolu'daki kabı, kacağı, aleti, edavatı Biliyor onlar da haşır neşir Dünyasının parçaları onlar Bir miktar o zaman o dünyanın parçalarıyla birazdan devam edeceğiz Küçük bir ara verelim Kim veriyor arayı? Bir müzik arası. Evet gözlüğünü taktığına göre <gülüyor> hazırsın <gülüyor> demek. Ama bizim e, konuğumuz var ne güzel onun gözlüğe ihtiyacı da yok. Bu anonsu konuğumuz yapsın o zaman şimdi biz ne dinleyeceğiz diye konuğumuz bize Not Üçüncü versus. şarkı. Evet, ha, aynen tamam. o. Yani biz <gülüyor> öğrenciyim burada. <gülüyor> Mayrik, bur, burayı okuyor muyuz efendim? Evet, evet. E yani evet, evet ondan feyiz Tamamlayıcı şey bilgi oldu. Peki, 1920 Tekirdağ doğumlu, hayatını Fransa'da sürdüğümüz sinema yönetmeni ve oyun yazarı Henry Verneuil'in Aşot Malakyan, çocukluk anılarını anlattığı aynı adlı romana dayanarak 1991 yılında çektiği Mayrik adlı filmin müziklerinden. Müzik Jean-Claude Petit ait. Filmde 1915 sonrası Anadolu'dan Fransa'ya göç eden bir ailenin yaşadıkları anlatılır. Saroyan'ın, Saroyan ülkesinin e, yönetmeni, ilk filmiyle karşımızda olan Dussin Ding konuğumuz. E, Pakrat abi bir az önce şeyden bahsetti, bu fare kapanlarını a, almasından ya da olur olmaz o tuhaf bıçakların peşine düşmesinden. Senin filminde de e, bir e, bagaja atılan, toplanan e, taş sahneleri var, e, taşları topluyor. İnsan taşı niye toplar? Bakırdahvarik. <gülüyor> <gülüyor> yok, e, biz susuyoruz. Sen konuşuyorsun. <gülüyor> Ondan sonra diyecekler ki ne megalomanlar Hayır, alıyorlar e, şeylerini, konularını karşılarına kendileri çalıp oynuyor. E bunu Şu şey, şey diyecekler. Evet, o bunu çok Yok, o yüzden biz susuyoruz. Hiç şansın yok. Buyur. <gülüyor> ya o yolculukta aslında filmden, filmde gösterilenden çok daha fazla taş topluyor bu arada. Yani Shawrullinin arkası neredeyse yeri değecek kadar. Ee, ve maalesef tabii ki hepsini götüremiyoruz. <gülüyor> Biraz meşakkatli bir iş hepsini oraya götürmek. Ee, biz de topluyoruz ama. Yani. Peki o zaman bu, biz ama niye taş ben... topluyoruz? Seropgen her e, seyahatten dönüşünde taşlarla giriyor evet, o biliyorsun. Hatta bir kısmını Agos'a getiriyor. Kayalara böyle. falan varıyor. <gülüyor> tabii koca koca şeyler... Bu bir şey gösterse gerektir koyuyor. yani hani. Toprak talibimiz mi var? Ondan mı <gülüyor> kendi memleketimizde? <gülüyor> Demir'e de demişti ya bir çakıl taşı bile vermem yani. diye belki ona inattır. Yani evet onu biraz ithaf edebiliriz tabii. <gülüyor> um, şöyle mi konuşayım? Evet. Tamam uzak kalıyorum biraz. Um, Yani taşlara anı, anı da diyebiliriz artık senin olmayandan belki eve götürmek istediğin ve ailene belki göstermek istediğin e, ya da e, parçalardan bütüne ulaşmak e, çabası da diyebiliriz aslında bütün topladığı taşlara. Peki oradan şuna gelsem e, Saroya'nın Bitlis'ten götürebildiği sence ne olmuştur yani geldiğinde? bir Bitlis ile geldiğini biliyoruz. Babasının anasının bir aile ocağına geldi. Doğmadığı ama hani kendine bir şekil memleket bildiği bir yere geldi. Döndüğünde neyi götürdü Bitlis diye? Taşlarla beraber. Duygu Ön... olarak kalanı tabii yani burada falcılık yapmak mümkün değil ama sen de onunla bir yolculuğa çıktın. O yolculuğu yeniden bizim için kurguladığın için soruyorum. Valla... Bence belki de daha büyük bir sıkışmışlıkla döndü diye düşünüyorum ben. Çünkü döndüğünde de bu yolculuğu yazması çok kolay olmamış. Bununla ilgili hiç konuşmamış. Daha sonra yazdığı da oyun var elimizde. Duygularını da çok ara ara yazdıklarından çıkartabiliyoruz ancak aslında. Dolayısıyla da sorularla gittiği yerden daha fazla sorularla dönmüş bence. Saroyan'ın bir hayli soruları var. Ee, kıymetli sorular. Soru sormak, hazır cevap bulmaktan daha zor iş. Senin en çok çarpan sorusu ne? Ya o kadar çok var ki ama ilk aklıma gelen... ...geçen hafta da sana söylediğim... ...insanlığın bütün problemlerini çözdükte de... ...sıra birbirimizi öldürmeye mi geldi? Peki... E... Onunla karşılaştığında e, senin filmin izleyicilere o alanı açtığı için yine soruyorum. Çünkü izleyicinin e, tuhaf bir şekilde izleyen gibi kalmayıp o biraz da sarayının da ruhuyla Lucy'nin de o, e, anlatmayı tercih ettiği şekilde ilgili dahli olabildiği bir film var. Birlikte bir yolculuğa çıkıyorsun. Hadi tabii istikametin ayrı yerlere götürüyor. Sen kendi içinde devam ediyorsun. E, o sorular... E, Nerelere doğru evrilir ve bize bizi nereye götürür? Yani bir, o, o salonu dolduran kadar kişi bir yerlere gitti de e, sana nasıl yansıdı? Sence o sorular nasıl çoğaldı? Saroyan bize en fazla ne verebilir şu anda? Yani bence o sorular şöyle çoğaldı. Ee, sonuçta size anlatılan bir masal diyarı var. Yani... ...büyüklerinizden özellikle anneannesi... ...annesinden dinliyor zaten... ...bütün bitti hikayelerini... Ee, ...ve dolayısıyla kendi kafasında... ...bir masal ülkesi yaratıyor aslında... Ee, ...ve... ...bütün yolculuk boy, boyunca çok neşeliyken... ...işte sürekli şey... E, ...Karadeniz türküleri söyletiyor... ...arabada sürekli bir canlı... ...bir hal var... Ee, ...gittiğinde karşılaştığı yer... ...mesela onu bir eve götürüyorlar ama... E, Orasının o ev olup olmadığından emin değil. Ama bunun çok da önemi var mı acaba? Ee, ve bence bu yüzden de bunu daha oradayken deklere etmiyor zaten bu şüpheci halini. Ee, evi kendi evi yapıyor çünkü. Yani kendi algısında öyle yapıyor. Ben Fikret Otyam'ın anlatımından şu görüntüyü gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. O gittikleri evde ortada bir Tonir vardır. Ve o pardüsüsüyle bilmem neyle tonirin yanı başına yere uzanır böyle. Otyam diyor ki ben anladım ki eve geldi o. İyice uzaklaştım ki yalnız olduğunu daha iyi hissetsin. Ve çok uzun bir süre o tonirin başında kaldı. Yani tandırın başında kaldı. Odanın içindeki tandırın başında kaldı. E, o an sanlıyorum ki o evi zaten kendi evi yaptı. Kendi evi olduğuna emin olmasa bile ...özdeşleştirdi bir şekilde... ...yani onu kendisi yapabildi o anda... ...öyle algıladı. Evet ama ben birazcık şöyle de düşünüyorum... O ev, ...orada olsaydı... ...ne değişecekti? Yani bir taraftan bununla konuşmak lazım... ...yani çünkü... Iı, ...beraber yaşayamadığınız bir coğrafya... ...zaten artık ne kadar... Iı, ...benim diye hissedebileceğiniz bir yerdir... ...bence onun hüznünü de birazcık... Iı, Her şeyin temeli on, oluyor onun için diye düşünüyorum ben. Nitekim zaten hani e, burada ev alsam ne diyecekler ki deli bir Amerikalı e, der. Hani o anlamda yerleşmeyi e, yer, yer, yerleşipmiş gibi yapmayı e, değil de e, herhalde o yüzleşmeyle kendi içinde e, bitkisiyle hesaplaşıp devam etmeyi tercih eder. Bir de e, çok trajik bir şey daha var o seyahatte e, insanların kaypaklığıyla da çok karşılaşıyor. Mesela e, sanırım Malatya'dan itibaren ona eşlik eden bir adamcağız var. Büyük bir e, sevgi de şunla bunda falan bir diye yakınlık gösteriyor. O bundan bir dostluk falan arıyorken nice sonra belli oluyor ki adam bütün derdi Saroyanın defini aramaya geldiğini vehmedip. ...o defineye ortak olma çabası içerisinde... ...oradan yakınlık kuruyor... Bu, ...böyle yüzleşmeler de var orada... Ya ...yani biz, çok burkan insanı... Bizim de öyle bir hikayemiz var aslında... ...Bittis kitabında... ...bir papşan çeşmesi vardır... ...ve ben o çeşmeyi bulacağım dedim... ...bunda birazcık ısrar ettim açıkçası... Ee, ...ve biz en nihayetinde... ...birkaç gün arama sonucunda... ...o çeşmeyi bulduk... ...fakat çeşme 1,5-2 sene önce yıkılmış... Tabii hemen aileler bizim yanımıza geldiler. İşte ne yapıyorsunuz? Niye buradasınız? İşte biz onları anlattık. Bir Yumsar Oyan diye bir yazar. Bitti. falan filan. Ee, dediler ki işte bu çeşme bu çeşmeydi ama bir buçuk iki sene önce yıkıldı. Peki dedik biz. Arkada bir e, bina diyeceğim ben ona şimdi. Gözümüze çarptı. Dedik girebilir miyiz? Çünkü orası bir kilise. Çok anladık. ...dediler ki orası bizim ahırımız... ...giremezsiniz... ...peki dedik ben biz ayrıldık... ya yanımızda bize... ...mihmanlarlık yapan arkadaş dedi ki... şimdi bu gece... ...yıkılmış olan yeri tekrar kazacaklar... ...çünkü sizin altın aramaya geldiğinizi... ...düşündüler aslında... Saroya'nın filmi bir anlamda... ...altının yerin dibinde değil de... ...üstünde bir yerlerde olduğunu... ...bazıları için altının bir... E, ...oradan aldığın taş olduğunu Oldum. da gösteriyor... E, Lüsin senle konuşulacakların sonu gelmez ama buradaki saatler çok sınırlı. O yüzden e, ben sadece hani geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Bir iki e, filmin yolu açık olsun, filmin de yolculuğu açık olsun. Onunla hep hepimiz her tür salonda uzun uzun buluşabilelim diye diliyorum. En büyük dileğim bu. Hepimizin çünkü Saroyana çok ihtiyacı var. Çok sağlasın. Ben teşekkür ederim. Evet, hayırlı olsun çok filmin. Maalesef. Haçadur Avedisyan'la devam ediyormuşuz. Altu Yılmaz'ın e, direktifleri doğrultusunda. E, Sovyet Ermenistan'ın yetiştirdiği en önemli bestecilerden biri kendisi. 15 kurbanlarının anısı için bestelediği bir oratorio var. Norayr Davityan yönetimindeki Yerevan Gomidas Geleneksel Enstrümanlar Orkestrası'na ait. E, Avedisyen'den dinliyoruz. Hazaratev Hayas'tan. Bin Kanatlı Ermenistan. Radyo Agos Kainatın tüm titreşimlerine Açık Radyo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 Modernlik, Fransa ve Türkiye'den manzaralar. 16 Ocak, 16 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Modern. Sergi sponsoru Komite Kolben. Evladım, reçeteye yazman için bana iyi gelen ilaçların kutularını getirdim. Bazılarını da konu komşudan almıştım. Bunları reçeteme yazar mısın? Asla başkasının ilacını kullanmayın. Gereksiz yere de ilaç almayın. Doktor kontrolü dışında ilaç kullanmak hem sağlığınızı tehdit eder hem de ilaç ısrafına neden olur. Yanlış ilaç tedavi etmez, sağlığınızı bozar. Sağlığınızla oynamayın, ilacınızı akılcı kullanın. Sosyal Güvenlik Kurumu akılcı ilaç kullanımını destekliyor. Reklamlar bitti. Dünyanın müziği Hazırlayan ve sunan Tansu Aksu 15 günde bir, cumartesi günleri 14'te, 949 Açık Radyoda. Radyo. Şimdi ve burada. Radyo Agos. E, Radyo Agos'tan tekrar merhaba. E, 24 Nisan etkinliklerinin e, anmalarının e, program içeriklerini de bu sayımızda e, belirttik. Bunlar içinde e, Batman, Ankara, e, Bodrum, e, İzmir Basmanı, e, Dersim'de yapılacak e, olan e, anmalar var. Diyarbakır Anma Etkinlikleri BDP tarafından organize ediliyor. Sümer Park'tan Koşu Yolu Parkı İnsan Hakları Anıtı'na yürüyüş düzenlenecek e, o gün. E, aynı zamanda e, İstanbul'da da e, 24 Nisan anması için son 3 yıldır olduğu gibi e, Taksim Meydanı'nda 19-15'te e, özel bir e, buluşma olacak. Bir diğer e, günün e, Önemli buluşması benim açımdan İHADE İstanbul Şubesi ve Gomidas Enstitüsü Direktörü Ara Sarafya'nın 24 Nisan Çarşamba saat 11'de Kütahya Mütasarrufı Ali Faik Ozansoy'un Kuyudaki mezarını ziyaret edecek oluşum. Çok anlamlı bir etkinlik oldu çok oldu elbette. Aydınların tutukluk aldığı er, e, eski merkez cezaevi şimdiki Türk İslam Eserleri Müzesi'nin önünde e, saat yarımda bir anma yapılacak. Ee, ve soykırım sırasında varlığı sona eren 2300 Ermeni köyünün isimleri bir panoya yazılacak. Ee, böyle bir etkinlik de var. İhadenin etkinliğinde... E Mezarı ziyaret edilen Kütahya Mutasarrufı Ozan Ozansoy'u e, biz orta sayfalılarımızda andık. E, vicdanlı bir Osmanlı valisi diye. Ona e, geçmeden karine. şeyi bir eklemek isteyeceğim ama Karin. E, etkinlikler arasında iki sene önce 24 Nisan'da kaybettiğimiz Sevak Balıkçı'nın mezarının ziyareti de var. Evet. Değil mi Sultanahmet buluşmasından sonra Ahmet buluşmasının ardından, ardından evet. E, Sevakin e, kabrini ziyaret var. Bir de sayarken e, biz yayına girdikten sonra haberdar olduk. Adana buluşması da evet. var gene. Bütün bunların hepsinin e, nasıl yaşandığı e, izlenimleri bu hafta e, konular yani, olacak bizim için. Evet. Arasında olacak. Şimdi Ozan Soya'ya dönelim istersen. Dönelim. Ozan Soya'dan bahsedelim. Serapyan e, güzel bir metin hazırladı. E, araştırmacı Arşak Alboyacıyan'ın Alboyacıya Kütahya Ermenileri Anı Kitabı adlı e, Ermenice eserinin sonunda e, kendisinden e, bahsediliyor. E, Soylarında pek çok edebiyatçı bulunması nedeniyle Ozan soy, soyadı verilen bir aileden geliyor şair ve devlet adamı Ali Faik Bey. Ve 1915 yılı ve öncesinde Kütahya mütasarrıflığı görevini sürdürürken e, büyük bir insaniyet örneği göstererek sancak bu sancak ve civarında hiçbir Ermeninin e, tehcire gönderilmemesini sağlıyor. E, yani e, iddiatın ve Tayyip Paşa'nın e, emirlerine karşı, karşı geliyor. geliyor. Biz de bu vesileyle kendisini anmak, anarken de tanıtmak istedik. Genelde ne kadar az şey bilindiğinin bir diğer göstergesidir. O nedenle bir miktar saklanılası diyorum. Orta sayfada e, okunup e, ibret alınıp e, en e, korkunç zamanlarda bile insan iradesi diye bir şeyin de söz konusu olduğunu gösteriyor olsa gerek. E bunlar dediğin gibi az anılan şeyler. Birileri e, Boğazlıyan Kaymakam'ını anmayı kendilerini şial edinirken vazife edinirken Ee, bu da bizim hassasiyetimiz olmalı biz bu konunun altını çizmeliyiz bu insanların varlığını çünkü bu konu artık Ermeni dünyasında da tartışılmaya başlandı ee, Yerevan'daki soykırım anıtı müzesinde özel bir bölüm açılacak Alif Ayık Ozansoy ve benzeri duruş sergileyen insanların hatırası için 2015'e bu bölüm hazır edilecek, yetiştirilecek Orada da böyle bir değişim, bir algı değişimi çok önemli bir algı değişimi oldu. Ben zannediyorum ki bütün bunlarda hakikaten e, Türkiyeli aydınların ve Türkiyeli Ermenlerin ve Ağustos'ta büyük bir katkısı var Ermeni dünyasına da bu algının taşınmasında, öğretilmesinde, anlatılmasında, tanıtılmasında Sonuçta ne işte düşünüyorsunuz bu konuda? o karşılıklı konuşmanın ve ayrı ayrı anlatılmış olan hikayelerin birbirine sirayet etmesinin önemi o kadar büyük ki aslında yapılan e, tamamen o e, o sesleri alıp e, oradan buraya getirmek buradakileri oraya doğru duyurmak e, işte o büyük büyük attırılan diyalogdan denen laf bundan başka ne ki birbirinin hikayesini bilir hale gelmem. bilir hale getirmek çok anlamlı bu. E, bir diğer e, bilgilendirici e, etkinliklerden biri de bir sergi Ee, bir Zamanlar Yayıncılık 2005 yılında hatırlanacağı üzere Sireliyeh Bayris Sevgili Kardeşim adlı bir sergi e, paralelinde okurlarla e, Orlando Carlo Calumenas e, koleksiyonundan kartpostallarla 100 yıl önce Türkiye'de Ermeniler kitabını buluşturmuştu. Bu kitabın ikinci cildi de yayınlandı ve 8 Nisan pazartesi akşamı Tütün deposunda tarihe yolculuk başlıklı bir de sergi vardı. Sergi gerçek anlamda da bir yolculuk bir dönem Anadolu Ermenilerinin kullandığı halılardan sinirlere çıkrıklardan sobalara her türlü obje yer alıyor. Ve aslında unutulmuş hatta hayal edilmesi şu an zor gelen bir şekilde nerelerde nasıl da kozmopolit o yine kelimenin gerçek anlamıyla bir Anadolu olduğu gerçeğini şöyle bir şak diye yüzümüze vuruyordu. Ee, o sergi çok anlamlı. O sergiye paralel olarak benim e, bizim bugünkü notlarımızda e, görmemiştik onu ama Rusya'nın e, yaptığı, Lucien koparın yaptığı bir röportaj var. Bol da fotoğraflarla süslü bir röportaj o. O fotoğraflara da baktıkça 100 yıl önce Sivas'taki bir ailenin kılığına, kıyafetine, duruşuna da poz vermiş hallerine baktıkça gerçekten de 1915'in Kültürel birikimler üzerinde nasıl bir kırılma etkisi yaptığını düşünüyor insan. Hikaye de o paralellikleri anlatıyor. Başarılı bir röportaj bu. Bir ailenin hikayesi anlatılıyor burada. Sivaslı bir ailenin. Ee, Annik Keşişyan e, 1929 yılında Sivas merkezde Bezirciler Altı sokakta doğmuş ve Oradan başlayarak 1915'in etkilerini, annesinin, babasının hayatındaki yerini falan paylaşmış Lucien'le. Bu sergi de bu bağlamda bize 100 yıl önce Türkiye'nin şehirlerini neye benzediği, insanların, davranışların, fotoğrafçılığın kartpostallığın, postanenin, Neye benzediğini, çok dilli zarfları, çok dilli zarf, evet, zarflar varmış. Antetli zarflar koleksiyonu. Osmanlıca, Fransızca, Ermenice, Ladino antetli. Bu kadar çok antet bir arada olunca o dillerin hepsi eş zamanlı kullanıma sahip ve karşılıklı da algılanıyor demektir. Tabii ki. İstelikte hani sadece İstanbul'da değil. Evet özellikle de o yani bugün bizim taşra dediğimiz yerin yüz sene önce ne kadar ileri bir düzeyde olduğunun da bir tanıklığı. Dolayısıyla e, mahrum bırakılmış olan devamı gelmediği için e, yıkılan kırılan aynı zamanda bu hayat olasılığı bir anlamıyla. Aslında hatırlatılan o sadece nostaljisi değil e, kaybedilmiş bir gelecek. Evet biz yazılmış tarihimizde bir sürü şeyin e, üstünü örttük ve... Onları ön yargılarımıza, ön yargılarımızdan doğan ön kabullerimize terk ettik. Yani zannettik işte Anadolu geri kalmış bir yerdir. Eskiden de öyleydi, şuydu, buydu. Cumhuriyet geldi, cumhuriyette modern bir zamana geçtik. Ama işin öyle olmadığını, cumhuriyetten önce de o zamanın modernitesinin Erzurum'da da, Adana'da da, e, Bursa'da da yakalanabildiğini bu sergilerde Osman Köker'in çalışmalarıyla, Kalumeno'nun kartpostallarıyla Keşfediyoruz. Onun için bizim için hayret verici oluyor ve öğretici oluyor. Kitabın editörü Osman Köker sergiye Harput'un 100 yıl önceki haliyle bugünkü halini karşılaştırma fırsatı veren aynı noktadan çekilmiş iki fotoğraf da eklemiş. Ve bu çalışmasını geliştirerek 2014 yılında 100 yıl önce 100 yıl sonra 100 Ermeni mekanı ne durumda temalı bir proje yapacak. Aslında bu biraz önce konuştuğumuzun özeti gibi. Ve Köker diyor ki tamamen yıkılıp yok olanlar, kalanlar ve değişim geçirenler... ...hikayeleriyle birlikte yer alacaklar. Ee, bu, bu kayıtların, bu bize gösterilen şeyin den biraz durumdan vazife çıkarmak herhalde e, gerekecek. Bütün bu sergilerin sadece tarihi saptamak dışı da anlamı olsa gerektir. Bir de bazen neyi düşünüyorum biliyor musun? Türkiye çok şanslı bir ülke bir anlamda... Ee... Bir sürü anlamda belki ama en önemli anlamlardan biri de aydınları. Osman Köker'in şu çalışması neredeyse bir enstitü çalışması hacminde ama bir kişinin gücüyle ortaya çıkabiliyor ya da kendisine hemen yardımcı olan yakınındaki birkaç kişinin dayanışmasıyla. Oysa kurumsal bazda bir enstitünün iş hacmidir ortaya çıkan işler. Tek başına e, o dayanışmanın ruhu olan, e, üstadı olan isimlerden biri var. E, onun, ondan e, gelecek olan, onun sesinden gelecek olan e, bir türküyü ben e, senin sunmanı isteyeceğim. Bizim beşinci şarkı. Evet. Hasretle anarak sunacağımız bir şey olacak bu. Aramızda büyük bir yaş farkı vardı ama biz arkadaştık Sarkis yanında. Onun sesinden muhacirlik türküsünü dinleyeceğiz. Altı Uylmaz şöyle bir not düşmüş. 2009'da yitirdiğimiz var bedin sesinden bir 1915 türküsü. Aynı türkünün 1939'da Kaliforniya'da yapılmış bir derleme kaydı da bulunuyor orada. Harputlu bir Ermeni olan Vartan Şahbazyan okumuş. Biz şimdi Çerkez yandan dinliyoruz. Muhacirlik türküsü. Der zor çöllerinde naneler biter, naneler biter, nanenin kokusu cihana yeter. Bu ayrılık biz elimden beter, dini bir uruna giden ermeni bu ayrılık bizelim beter dini bir uruna giden yiğitleş Yürüyece yürüye, yürüye geldi, Arap köyüne, Arap köyüne Aç kala kala düştük bizler evlere Mevla mermeniye sabırlar vere dini bir uğruna giden Ermeni. Ermeni sabırlar vere, dini bir giden yiğitler. Hussuz onlar ve ara abistan fısta Yara abistan fısta Taştanımı şermeninin yaztı. Böyle mimi dostluğu. Derzor çöllerinde naneler biter, naneler biter. Nanenin kokusu cihana yeter. Bu ayrılık biz elimden beter. Aslında bu kadar saattir e, konuştuk. E, i̇şte bir türkü e, onu söyleyen bir ruh her şeyi anlatıyor. E, bir macillik bir e, o, o dert, o, o infial. E, böyle mi anlatılır değil mi Fakret abi? Böyle anlatılır. Bir de şunu da düşünüyorum. Bu şarkının sözlerini dinlerken bu e, destan formu denen bir form ve böylece 1915'e dair yazılmış epeyce e, destan var biliyor musun? Türkçe ile yazılmış. Çok ilginç bir şey bu. E, demek ki 100 yıl önce ve hatta daha da öncesinde çünkü İnci Cihan döneminden falan kalma da İstanbul Yangını Destanı falan gibi çok ilginç şeyler var. Kevok Pamuk sayesinde onlara da ulaştık. Bu form ilginç bir form. Bu şarkı çok daha uzun bir şarkı aslında. Biz burada bir kısmını nakledebildik. Dörtlükler halinde, dört satır, dört satır, e, dörtlükler halinde uzayıp giden bir form. E, bugün artık bu edebiyat türünde de bütün üre kaybetmiş durumdayız. 1915'e dair dediğim gibi böyle epeyce külliyetli bir şey var. Türkçe kaynak var. İş onların e, paylaşılır olması aslında elden ele dolanması e, bir miktar sözün e, onlara gelmesi. Çoğu basılmamıştır bunların çoğu el yazısı halindedir yani ayrıların yanında falandır. Aslında işte o sandıklardan çıkması e, ve e, böyle dinlememiz gerekiyor bunu dinleyince çünkü zaten... E, Başka da bir şey bilmene gerek kalmıyor hissedebiliyorsun hissede evet, yani. Kesinlikle. O insanın sesindeki acıya karşı ne diyeceksin? O da mı kurgu? Kesinlikle. Bunlar herhalde şiirle kıyaslanınca o dönemde çünkü şiirde müthiş bir aşamalar yaşanmış 1900'lerin başlarında falan. Ona göre herhalde edebi değeri küçük görüldüğünden ...basılmamıştır ama bugün antropolojik değeri, tarihi değeri, sosyolojik değeri... ...bir sürü başka faktörleriyle edebiyatın dışında da bir şeyler söylüyor bize bunlar. Ee, belge, niteliğinde, değer, yani, belge niteliğinde. Ve şey bilgelik, halk bilgeliği o. Halk bilgeliği tabii. Ee, nurlar içinde yatsın. Ee, evet, Sarkis Çerkezyan abimiz... Birkaç gün sonra e, 1 Mayıs kutlayacağız. 1 Mayıs kutladığımızda bir daha anacağız onu. O 1 Mayısların çünkü simge isimlerinden biri de oldu aynı zamanda. Öyle. Ee, bu hafta e, Kirkek'imiz de vardı. E, Kirkek'i de kendi içinde e, gazete kadar doluydu. Ermeni Tiyatrosu'nun e, giriş niteliğinde Venedik'ten İstanbul'a Modern Ermeni Tiyatrosu'nun ilk adımlarını, Boğuz Levon Zekiya'nın kitabını e, Yerazder Garabetyan tanıttı. E, Seviyorum La Ankara'yı diye Duman Karayla ilgili e, güncel kitapla ilgili yine Sevak Beşiktaşlıyan'dan çok tatlı e, bir e, Yazı vardı. Bunun dışında e, Nisyan'a ilişkin Onur Koç Yiğit'ten bir e, değerlendirme, e, Romantizmin Politikayla Tehlikeli Flörtüne Dair Romantik ...Safranski'nin kitabına dair e, bir yazı. Senin bir yazın? Benim bir yazım peki. <gülüyor> e, gibi gibi. E, bir de e, senden de varmış o zaman. Yüz yıl önce Türkiye Dermeniler e, kitabı kayıp hazinenin belgesi evet, şeklinde. Evet, biraz önce andığımız e, kitap ifade etmişsin. Ee, e, Kirki'de, Ağustos'ta e, keyifle okuyabilmenizi diliyoruz. Bugün e, Cezayir'de biz bu programı yaparken gün boyu sürecek olan e, bir sempozyum var Pınar Selek'le ilgili. E, hem e, akademide özgürlük, e, yargıdaki süreç hem de basındaki yansımaları üzerinden e, üç e, oturuma bölünüyor. Ardından da e, Esmeray'ın e, oyunu karşımızda olacak. Dolayısıyla tekrar bir Pınar Selek davası üzerinden Türkiye'yi o eksik kalan halkalardan bir tanesini daha anımsatmayı borç biliyoruz. Oradaki dayanışmanın da devam etmesi çok çok önemli. E edecektir artık çünkü Pınar Selek de simgesel bir anlam taşıyor bizim için. Hukukumuzun sefaleti anlamında da simgesel bir işaret. Nedir hukukun sefaleti dendiğinde örnek gösterilecek davalardan birisi Pınar Selek davası oldu. Dolayısıyla adaleti biz aramaya devam edeceğiz. E, bu haftalık e, bu kadar diyelim. E, yine Şapkir'i de e, sitemizden takip etmeyi ihmal etmeyin. Genç arkadaşlarımız cıvıl cıvıl çalışıyorlar. E, son şarkımız e, Silvana Armenulic'den gelecek. Moj Dilbere, eski Yugoslavya'nın halk müziği alanındaki önemli seslerinden biri. Bir boşnak şarkıcı. Asıl adı Zilha Bayraktaraviç. E, bir Sevdalinka, boşnak sevda şarkısı çalıyor. E, bunca yas üzerinden. Ee, son sözümüz sevda olsun. Evet. <gülüyor> Ağos Saati. Haftalık Ağustos Gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Ağustos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.